Yine Salı günü 15.30'da sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Kontulgar'ın sesinden kendi çekmiş olduğu 3 tane filmin hikayesini dinleyeceğiz. Kendisiyle yaptığım değişik sohbetler, değişik zamanlarda yaptığım sohbetlerden derlediğim bir kaydı hazırladım bugün. Bir kaydı derledim. 3 tane film var çektiği ve bunların kısa kısa hikayelerini anlattı. Ben de aralarda hem müzik ve Replikle de biraz zenginleştirmeye çalıştım bu sohbeti. Ee, i̇lk dinleyeceğimiz e, film Ejder'in İntikamı. Nihat e, Yiğit'in başrolünü oynadığı Ejder'in İntikamı filmi. E, ardından e, video döneminde çektiği, üç tane, arka arkaya üç tane çektiği film olarak e, Kurtlar Geceyi Severin hikayesini anlattı. Ve son olarak da sanırım e, tanınmış filmlerinden bir tanesi olan Superman Dönüyor filminin hikayesini bizlerle paylaşıyor e, Kuntulgar. O zaman onun sesinden e, kendi çektiği bu üç e, güzel filmi dinliyoruz. E, hepinize iyi dinlemeler diliyorum. Şimdi Ejder'in İntikamı, Emen Hanım benim eşim senörüsünü yazdı. Nasıl bir hikaye? Hikaye Çin'de başlıyor. Süleyman Turan gemi kaptanı e, Fa, Fahri, Fahri Aktürk var, onun yardımcısı filan. Ve orada gemi bozulduğu için parça bekliyorlar Türkiye'den hesapta. Parça bekliyorlar ve o parçanın gelmesi de uzun sürdüğü için bu da orada bir Çinli kıza aşık oluyor. Aşık oluyor. Babasından istiyor. Babası verirsin vermesin derken kadın hamile kalıyor. Bu da Türkiye'ye dönmesi icap ediyor. Diyor ki ben Türkiye'ye dönünce sen uçak bileti falan gönderip sen gel diyor. Tamam diyor. Gemiyle gelirlerken gemi yolda batıyor. Gemi batıyor. O sırada da çocuk doğuyor. Bu sefer dede, yani kayınpeder, çocuğu istemiyor, kızın babası. İstemiyorum ben bu çocuğu evimde. Götürüp manastıra bırakıyorlar çocuğu. Manastır mı dedin oraya? Manastır değil de ne diyorlar? Şaolink. Ta ta tapınak. Tapına <gülüyor> ha, ya. Tapınağı veriyorlar çocuğu. Bu çocuk tapınakta büyüyor. Çocuk tapınakta büyüyor. Özel bir sebebim var mı bu arada Hüseyin Peydağ e, Şey, koca... Çekirge sen bir zıpla, iki zıpla, üç zıpla öğreten hoca o yani. Kör oynuyor o da. Ondan sonra tapınakta büyüyor. Diyor, diyor ki ben diyor babamı aramaya Türkiye'ye gideceğim diyor. Veya İstanbul'a geçince neyse yani. Gemiye biniyor. Gemide gemide yerleri paspas ediyor. Filan filan işte patates soyuyor. Yani bir çalışarak İstanbul'a. Fakat bu çok çalıştığı için diğer tayfa kaytarıyor ya. Kaytarmasını kaptan gördüğü için Laf olmasın diye bana diyorlar ki fazla çalışma lan artık yeterli bizi çalıştırıyorsun bir anda bir kavga çıkıyor bu hepsini dövüyor Yılmaz Köksal'la da orada tanışıyor Yılmaz Köksal diyor ki Yılmaz Köksal'la Türk İstanbul'a geliyorsan diyor kimsen var mı yok diyor ya biz evde kaldı diyor Alıyor evine getiriyor burada kalıyor onda kız kardeşi var da ona aşık oluyor Ayşegül Çıdamlı. bu babasını aramaya başlıyor işte şöyle böyle filan derken sonunda Süleyman Tura'nı buluyor ama bu Yıldırım Gençer'in yani teşkilatın eline düşüyor. İyi adam olduğu için hani milleti dövüyor diye. Bunu kullanmak istiyor. Bunu Süleyman Turan'a gönderiyor. Dövsün diye adamı. Çünkü şeyin, Süleyman Turan, Yıldırım Gençer'in şeyi, e, rakibi. Bu oraya gidiyor, kapıyı açıyor, içeri giriyor. Öbür kapıdan şey çıkıyor gidiyor, dışarı kaçıyor Süleyman Turan. Bu giriyor masanın üstünde. Annesinden bunun küçüklük resmi var. Süleyman Toran koymuş. Fakat ters olduğu için göremiyor onu. Çıkıyor gelgit zaman neyse sonunda hani babasını buluyor. Babacım diyor filan e, Erol Taş Erol, Yılmaz Köksal ninjalar getirtiyorlar buna karşı. Ninjalar geliyor. Bu, bu ninjaları da dövüyor. Filan filan yani. Seni rahatsız huzursuz eden nedir oğlum? ...Vücudumuzu etkin bir silah gibi kullanmayı öğreniyoruz. Oysa hemen ardından bu gücü kullanmamamız, etkinliğimizi frenlememiz öğütleniyor. Bu gücü ne zaman kullanacağız hocam? Hayatınızı veya sizin gibi masumların hayatını tehdit eden biriyle karşılaştığınız zaman... ...Kendinizi müdafaa etmek için hazırlıklı olacaksınız. Bunun dışında kışkırtıcı laflara kulaklarını tıka! Saldırgan yumruklardan kaç oğlum! Ama bu söyledikleriniz korkaklık değil mi hocam? Azgın boğa kaplandan kaçar. Çünkü bilir ki gerek kendisinde, gerekse kaplanda doğanın bütün ölümcül gücü vardır. Kaçmakla yalnız kendi hayatını değil, kaplanın da hayatını korumuş olur. Bütün yaratıklar tabiatın bir parçasıdırlar. Eğer onlara görerek bakmasını bilirsek, bize çok şey öğretebilirler. Kuğudan zarafeti, yılan'dan kıvraklığı, panter'den sürati, kaplumbağadan sabrı, kaplandan cesaret ve kuvveti öğreniriz. Gelişimiyle içindeki içinde barındırdığı hikayeyle yani sadece dövüş şeyi değil. Değil, değil yok yok. Hani bir de ilginç bir Dramatik, yani şey var. Dramatik var, action var, avantür var o, şey var. o yönden bence de farklı. Hani bir de yapılması bir de. Türk işi Bruce Lee hani hmm. şeyinde herhalde örnek vereceğimiz en önemli film o e Zaten olmadı. öyle yani Nihat Yiğit de biraz Bruce Lee'ye benziyordu benziyor. Şey yani, Çin elbiseleri giyiyordu filan filan hmm. yani o açıdan yani ayrı ya, ya, benim için güzel bir filmdir. Üç ayrı hikaye var içinde. dram var, avantür var hmm. aşk var. Yani o da var yani o açıdan diyorum. Duygusal bir yönde var falan. var tabii. <gülüyor> tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Thank <imitation> you. Sizi çok iyi gördüm. Teşekkür ederim. Sizi fazla rahatsız etmek istemem. Ama açıklık kazanmamız açısından size son kez birkaç soru soracağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Fikret Bey'in, yani babanızın, işlerinin son derece sıkı ve çok olduğunu biliyorduk. Yani iş yaptığı çevrelerdeki adamların isimlerini, bağlı bulunduğu şirketlerin adlarını, yanında çalışan üst düzey elemanlarını söyleyebilir misiniz? Ve babanız işleriyle ilgili bazı sorunlarını size söyler mi? anlayamadım. Güzel güzel soru soruyordum. Birden şekli değişip sanki hayvan görmüş gibi yataktan fırladı. Ve sonrası da malum. Halbuki gayet iyiydi. Otopsi yapıp raporu bize gönderecekler. Kurtlar Gece'yi sever. Üç tane hikaye üç haftada yazılmıştır. Hatta çok bile iki haftada yazılmıştır. Ondan sonra kim oynatacağız diye düşünürken action, avantür filmi olduğu için şeyi aldık yanımıza. Aytekin Hakka'yı aldık. Yanına bir John koyalım dedik. Kalktık. Tolga Savaşı'yı çağırdık. Eee, eline silah verdik. Bunu çıkardık piyasaya. Heh. Film tuttu. Film tutunca, yani film mi tuttu adam mı tuttu onu da bilmiyorum. Film tutunca, filmin yapımcısı Artu Vidi'ye. Yalçın Cengiz, Allah rahmet eylesin. Beni çağırdı. Dedi ki konu, bu dedi film yarım kalıyor. Ya nasıl yarım kalıyor? Film bitiyor ama sonunda mafya mafya kendi adamını öldürdüğü için kimin öldürdüğü meçhul olduğundan takip etmeleri lazım hikayede. Devam etti dedi. Devam etmeye başladık. İkili üçü iç içe çektik. Neydi? İpucu ve şok. Rahmetli Kazım Kartal'ı çağırdık. Onunla oynadık. İpucunda oynadı. Ondan oynadık. İpuçunda oynadı. Onda sonunda bu vurdular. Sonra Zafer atlı mıydı, neydi? Öyle bir çocuk vardı, üçüncüde de, de o oynadı. O üçüncüde de Ümit Acar oynuyordu. Ümit Acar da e, Tolga Savacı'nın amcasının olduğunu oynuyordu. Amcası, dayısı mı neydi? Ondan sonra o mafya'nın eline geçiyor çocuk. Onu öldürmesinler diye bir de pay veriyorlar böyle hani e, eroinin dağıtımı hakkında filan. Burada nikah bayrisinde Tolga Savacı'yı vuruyor. Dayısının oğlunu vuruyor yani. Tolga Savaşı'yı vuruyor ya, e halasının oğlunu vuruyor. Neyse. Orada bitiyor film. Ondan sonra devam etmedik. Yani esasında dördü, dördüncü bölüm filan senaryoları yazılmış. Ondan sonra balık adamlar vardı. Balık adamlar, gibi, James Bond gibi. Suyun altında vurdular bilmem ne zıpkınlar, şunlar bile vardı. Çekmedi boyu, öyle kaldı. Bu evrende milyonlarca hatta milyarlarca yıldız vardı. Kimini görür, kiminin sadece adını bilir. Geceleri uzaya baktığımız zaman, parlak, donuk bir takım yıldızlarla karşılaşırız. Bunların içinde en parlak olanı bir zamanlar kripton'dur. Kripton! Zümrüt'ü andırır, hatta zümrütten daha parlak bir yıldız. Bu yıldızda bir zamanlar ileri uygarlıkta insanlar yaşar. Bir gün aniden çıkan gazlar patlamalara neden oldu ve kriptonu evrenden Yaşayan insanlar geride kendi nesillerinden bir canlı bırakmak amacıyla bir roket yaparak Kripto'nun reisinin yeni doğan oğlunu bu roketle uzaya fırlattılar. Bu Superman'in klasik hikayesinin içine giriyor çıkıyor. Mesela Marlon i̇şte. Brando'nun oynadığı hikayeye benziyor az bir şey filan. Ama esası bunun The Adventures of Captain Marvel, Shazam der, uçar filan o. Ondan esinlendik oradan aldık hikaye yani. başta kriptondan geliyor bilmem ne oldu şuydu buydu yani uyumu var uyumu var ama yani biz kafamıza göre takıldı yani şimdi uyarlama sonuçta film He. benim için de en güzel uyarlama şeyi yani sizin dantelin içinde kriptonu sunmanız <gülüyor> annesinin oğluna yollama <gülüyor> cehil sandığından çıkıyor biraz sonra taşıdığı babul da şey <gülüyor> E tabi ya biraz da yerli film yapacaksın kardeşim. Amerika... Ya uyarlama böyle olmalı zaten. E tabi yani Amerikan filmi gibi Panamerikan'ın şahane beni buçak hali yok ya Sen bizim öz oğlumuz değilsin. Bak oğlum biz seni bir gün babanla eve dönerken bahçemizde rokete benzer bir cismin içinde bulduk. Evladımız olmadığı için seni evlad edindik. Yalnız o cismin içinde senin başucunda yeşil bir taş parçası vardı. Onu ben sakladım sana vermek için. Hissediyordun bunu. Ama bana öyle müşrik davrandınız ki kendimi sizin öz evladınız sandım. Zaten bunu bir gün siz bana söylemeseydiniz ben size soracaktım. Bugün dünya çapında en büyük işi yapan ne? Titanik. Öyle hmm. mi diyelim? Öyle diyelim. Yani mühim, mühim değil. Titanic. Ya zaten, <gülüyor> değil ama askeri adam ne? Misal konuşuyorsun. Onda bile yerden yere vurursun milleti. Öyle... Indiana Jones. Vuramaz mısın? Raiders of the Lost Ark. Vuramaz mısın? Gel ben sana neler buluyorum? 370 milyon dolara çekilmiş. Evet. Ya, 370 milyon Türk lirasına çekilmiş. Öyle kabul edeceksin. Orada dolarsa burada Türk aynı para. Kur farkını kenara koy. E adam Mel Gibson yönetmenlik yapmış. Evet. E yakın bile adam 40 tane reji var. Yönetmen varken. Evet. Evet. Uzak plan koşarken elinde kılıç var, yakın plan koşarken elinde hiçbir şey yok. E, nereden kılıcı mı düşürdü? <gülüyor> He? E, burada duracaksın kardeşim ya. 370 milyon dolar, 2 lirayla çarpsan 740 bin lira yap, 740 trilyon yap. Eee? Sen böyle bu kadar büyük paraya bunu yapıyorsun, adamı yere vurmuyor musun? Kimse seyretmedi bu orayı? Süpermen. Adamı biz uçurdum. E, şart Uçurduk ama e, yani demin de söylediğim gibi yokluk içinde var olmaya çalışıyorduk biz. Yokluk içinde. E, Süpermen'i uçurduğumuz zaman çektik baktık adam uçuyor da pelerin oynamıyoruz. Fön makinesinden alttan tutunca pelerin oynadı. Bu adam da uçtu. Ben kriptonun reisi Süpermen'im. Benim adım da seni tanıyorum oğlum. Adım Tayfun. İyi ama siz nereden çıktınız? Maziden çıktım evladım. Sen benim oğlum, süpermenlerin sonuncususun! Kim bu süpermen? Sensin evladım! Ne kadar kuvvetli, kudretli ve faziletli olduğunu sana söyleyeceğim! Hazreti Süleyman'ın zekası, Herkül'ün kuvveti, Atlas'ın tahammülü, Zeus'un selameti, Aşil'in cesareti, Merkür'ün sürati, bunlar senin vasıfların! Ama onları kötü yollarda kullanırsan, kriptonun bütün laneti senin başına yağar. Alnız beni iyi dinle oğlum. Bu taş senin yakınında olduğu sürece, bu vasıflarımdan yararlanamazsın. Seni yeryüzünde, ancak kripton taşını elinde bulunduran insan mağlup edebilir. Mesela profesörü kim oynar dedik, eşraf ağabeyi oynar dedik, eşraf kolçen dedik. Yani özel bir sebebi var mıydı senin şuan oynatmak için? Hayır, kötü adam Yıldırım Gençer dedik, onu çağırdık. Süpermen kim oldu? Süpermen e, bir elli boyunda, bir otuz boyunda bir adam olacak hali yok, yapılır bir çocuk olacak. İstinyeden arkadaşımızdı, Haşim Demircioğlu, Tayfun Demir. Aldık, elbiseyi diktik, adam geldi bir böyle kapıdan içeri, aa Süpermen. Valla Kripto'dan buraya gelmiş gibiydi çocuk. <gülüyor> tamam biraz korkaktı, tamam da... Ay, Güngör Bayrağı getirdi. Güngör Bayrağı'nın ya ilk filmidir, ya ilk içi filmidir. Güngör Bayrağı getirdi olur dedim ben. Hangi kadını koyarsan, bu erkek filmi çekiyorsun kardeşim. Kemal, ne rolünde, kaç yaşında, 35 yaşında, hem iyi hem kötü oynuyor. Olur mu? Olur tabii, olmaz diye şey. Kim oynar bu rolü? Düşünüyorsun, taşınıyorsun. Ahmet, Ahmet Zıplar oynar diyorsun. Misal, hı hı. şimdi isim vermek istemediğim için. Ahmet Zıplar oynar, tamam oraya koyuyorsun. Kripton taşı böyle caniler yaratacaksa... ...birlik olup onlara karşı koymamız lazım. Evet. Haklısınız. Ama nasıl karşı koyacağız? Bana soracak olursanız... ...kripton taşını imha edelim derim. Hayır, olamaz. Tarihe geçecek kıymetli bir hazinedir bu taş. Ben buna razı olamam. O halde taşın formülünü bir an evvel bulmak lazım. Süpermen de... ...korku korkuyordu demek ki kastım... Bir sahne vardı. Kız kamyonun içinde arabaya bağlı. Kamyon tek başına gidiyor. Dağdan aşağı uçacak, patlayacak. Bir sen. Ne biliyor musun? Oraya uçarak gelip ağacın üstünden. Ya ağaç değil tabii yani bizim için. Ağacın üstünde, kamyonun üstüne atlaması vardı. Atlayamadı bir türlü. Korktu. Eşiri ben giyeyim elbiseyi onun yerine atlayayım." desem olmaz. Çünkü birbirimizi tutmuyoruz. O bir tek o sahne vardı. Hani Sırrıtan bir anda kamyonun üstünde görüyorsun Hop. çocuğu. Hayır. Yani. <gülüyor> o, o vardı. Yoksa başka bir şey yoktu ya. Bir kavga sahnesi vardı kereste fabrikasında. Orada vardı. Zaten adamları tek, tek bir yumruk ona vurdu, bir tekme ona vurdu. Silah attılar, havada bir mermiyi yakaladı filan filan. Sen o orduk sahnede mi yaralanmıştın? Nerede? Süpermen dönüyordu. Hayır. Ben süpermen dönüyordu şeyde e, rol aldım. Finalde. Finalde. İçin halde Yıldırım gençlerin adamını oynuyordu Hiç dikkat etmemiş Bıyık, bıyık vardı ama Bir de kavga Kavga dediğin zaman nasıl başlayacak kavga Hemen yumruğu mu vuruyor yoksa şişeyi mi atıyor Ne oluyor bir şey olması lazım hı hı. E, Öyle başlayacak kavga Kavga kavgadır de. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir şey değil profesör Benim görevim iyilere yardım etmektir Peki süpermen Şey yani tayfun Bundan sonra ne yapacaksın Bizimle kalacak Değil mi Tayfun? Hayır Alev. Bundan yedi ışık yılı evvel kaybolan ülkem Kripton'u aramaya gideceğim. Bizimle kalsaydın mutlu olurduk. İmkansız. Sizlere bundan sonraki yaşantınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın. Sana da bol şanslar Süperler. Filmi seyrettim, adamın arkasında Pelerin Pelerinin üstünde S harfi yok. İlk Süpermenler'de yani Marlon Brando'nun falan oynadığı Süpermen'de. Arkasında S harfi var. Bunda yoktu. Demek ki başka bir firma çekti. Ne o? telif ödemesin diye. <gülüyor> e ben de koymadım S harfi. Telif ödememek için. Başımıza hiç almıyorum diye. Ben telif ödemem de başına iş alırsın. <gülüyor> Mahkeme git, gel, git, gel. gel. Bu bir iki. Ben 1979'da çıkmışım. Bu adam 2010'da mı çıktı? <gülüyor> 9'da mı ne çıktı? Süpermen dönüyor koydu burada ismini. Hakkın yok koyma.